Feyzül Kurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Enfal Suresi 1-40. Ayetler El Enfal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30-36-64. Ayetler Mekki'dir. Enfal, neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir. Müşriklerden savaşsız alınan ganimetlere de enfal denildiği söylenmişse de bu görüş zayıftır. Ganimetlerin taksimi 41. ayette beyan edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. ayet Ey Resulüm sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki ganimetler Allah ve Resulüne aittir.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 İnsanın hayatı nasıl ruh ile devam ederse, ruhun hayatiyeti, gıdası ve canlılığı da hak olan din İslam lidir. Yine toplumun asırlarca güçlü ve sağlam olarak ayakta durması, kimliğini ve değerini koruması da dinledir. Bu da Allah ve Resulünün çağrısına kulak verip bildirdiklerini yerine getirmekle olur. 25. Ayet Ey inananlar!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 Ebu Lübabe radıyallahu anh kuşatmalarının neticesinin ne olacağına dair sordukları bir soruya bir irade zayıflığıyla eliyle boğazını göstermiş, dolayısıyla bir sır vermişti. Daha o anda Yüce Allah bu ayetle Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar etmişti. Bu yapılanın bir ihanet olduğu ortaya çıkınca Ebu Lübabe radıyallahu anh pişmanlığından kendisini mescidin direğine bağlamıştı. Ölünceye veya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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Enfal Suresi 1-40. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Liknotlar Fatih Özku